861. konu, Zeyd bin Sabit'in bu husustaki sözü, bazı kimseler babam Zeyd bin Sabit'in yanına gelerek, bize peygamberin ahlakından bahseder misin, dediler, babam, ben Resulullah'ın komşusu idim, peygambere vahiy indiği zaman bana haber gönderir, ben de gider, vahi yazardım, biz dünyadan bahsederken, peygamber bizimle birlikte dünyadan, ahiretten bahsederken de yine bizimle birlikte ahiretten bahsederdi, Yemekten bahsederken, o da bizimle beraber yemekten bahsediyordu, işte bunlar Resulullah'ın ahlakından bir kısımdır, dedi.